Ancak doğada 130 bin farklı bitki türünün döllenmesini sağlayan arılar ekosistemin en önemli halkası. Ancak Türkiye'de arı odaklı arıcılık her geçen gün biraz daha azalıyor ve arıların nesillerinin tükenmesi tehlikesi gözden görmezden gelinerek sadece bal odaklı arıcılık yapılıyor. İşte biz bugün Türkiye'deki arıcılığın durumunu e, ve ne şekilde arıcılık yapıldığını, arıların neslinin neden bu kadar hızlı yok olduğunu konuşmak üzere Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Banu Yücel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam programı. Merhabalar, hoş bulduk Leyla Hanım. Yani az önce söylediğim gibi, Türkiye'de e, çok fazla arıcılık yapılıyor. Hepsinin yöntemi farklı. Hepsini ayrı ayrı değerlendirmeden önce size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de organik, geleneksel, konvansiyonel, arı odaklı diye ayırt etmeden baktığımız zaman, arıcılık ne durumda? Yoğunluğu açısından. Evet şöyle söyleyebiliriz aslında ülkemiz e, coğrafi ve topografik yapı bakımından arıcılığa çok uygun bir e, yer. 12 bine yakın bitki türü var botanikçilerin kaydettiği bunun 4 bine endemik olduğu belirtiliyor. Yani yeryüzünde arılar için. Bundan daha güzel bir coğrafya olamaz açıkçası. E Tabii böyle bir coğrafya varken de arıcılığın bu kadar gelişmiş olması ya da arı sayısının fazla olması beklenen bir sonuç. Dolayısıyla biz de dünyada kovan varlığında, koloni varlığında ikinci sırada, bal üretiminde dördüncü sırada olan bir ülkeyiz. 8 milyonu aşan koloni varlığımız, 104 bin ton en son tüyün bildirdiği rakamlarla bal üretimimiz var. Ancak kovan başının üretimimiz biraz düşük. Yaklaşık 13.4 kilo olarak belirtilmiş en son verilere göre. Bunun tabii çeşitli nedenleri var baktığımızda. Bu kadar güzel bir coğrafyada neden biz koloni başına bu kadar düşük bal üretebiliyoruz ya da üretiyoruz, üretmek durumunda kalıyoruz. Bunun pek çok nedeni var ama kısaca özetleyecek olursak Lütfen. bir kere her şeyden önce geleneksel yöntemlerle arıcılık Hala devam etmekte. Hocam, Biz, e, gelenekseli... bir, şey, evet, hocam bir şey sorabilir miyim? Şimdi evet. e, yöntemlere e, geçmeden önce e, birçok kişinin bilmediği bir şey var. Geleneksel buyurun. arıcılık, e, arı odaklı arıcılık, organik arıcılık ve bizim konvansiyonel dediğimiz arıcılık e, bunlar nedir? Kısaca bir bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii tabii. Ee, geleneksel arıcılık dediğimiz zaman genellikle ilkel kovanlarla yapılan e, kütük ya da sepet tipi e, kovanlarla yapılan e, arıcılık modeli. Geleneksel arıcılıkta e, çok fazla araya müdahale şansınız yok. Bunu şans olarak nitelememiz lazım çünkü arıcılık aslında arıyla arıcının birlikte oluşturduğu bir sanat diye ifade edilebilir. Çok güzel. Bir sanat çünkü gerçekten sadece arıya bırakıp da işte arı odaklı arıcılık olarak ifade ettiğimiz noktada geleneksel yöntemlerde de yapılan bu. Sadece arıya üretim bırakılıyor. O çevresel koşullarda, o sezonda arı ne kadar bal üretebilirse biz ona bağlı kalıyoruz. Halbuki modern arıcılıkta tabii ki biz belirli yöntemleri kullanarak teknik arıcılık dediğimiz, yani arının gerektiği zamanda koloniye müdahale ettiğimiz Arıya destek olduğumuz, mesela ilkbahar döneminde nedir? Petek ihtiyacı çok fazladır. Temel peteği zamanında sağlayarak arının bunu kabartmasını, koloninin gelişmesini desteklemek ee, ya da belirli zamanlarda henüz nektar akımı başlamadığı zamanlarda ana arının yumurtlaması için mutlaka kolen ya da e, şurup beslemesiyle koloniyi desteklediğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Yani arıya biz burada destek oluyoruz açıkçası. E, ama geleneksel yöntemde bunu uygulamak mümkün değil. Arı odaklı arıcılık dediğinizde aslında bu modern arıcılığın içerisindeki hedefimiz arı odaklı arıcılık. Çünkü arı eğer sağlıklı, mutlu olmazsa zaten ondan bir verim ya da üretim beklememiz söz konusu değil. Dolayısıyla arı odaklı arıcılık dediğimizde arının refahını, arının sağlıklı ve iyi çalışabileceği ortamı sağladığımız bir arıcılıktan bahsediyoruz. Yani aslında bizim hedefimiz arı odaklı arıcılığı modern arıcılıkla entegre etmek. Peki hedefimiz... organik arıcılık nedir? Organik arıcılık şöyle, e, tabii tarifine bakacak olursanız organik arıcılıkta e, neredeyse, Arının yaşam şeklini hiç bozmadan çok fazla müdahale etmeden ürettiğimiz işte çevresel koşulların uygun olduğu bir sertifikasyon firmasının kontrolü altında üretiminin yapıldığı ve belgelendiği bir arıcılık demektir organik arıcılık. Ama tabii organik arıcılığın oldukça belirli ve keskin kuralları var uyulması gereken. Hatta yurt dışında artık biyodinamik arıcılığa dönmüş durumda. Yani organik arıcılığın birkaç adım daha ötesinde. Biyodinamik arıcılıkta ise bizim ülkemiz için çok yeni telaffuz edilen bir kavram. Bu Demeter kanunları denilen neredeyse tamamen arının refahının hedeflendiği, e, ürün üretiminin biraz daha geri planda kaldığı bir arıcılık modeli. Hı hı. E, orada arıyı çevresel temizliğin sağlanması, arının işte e, özellikle ekosistem içerisindeki varlığını devam ettirmesi hedefiyle sürdürülen bir sistemden bahsediyoruz. Peki e, Türkiye'de buyurun. organik arıcılık yapmak mümkün mü? Kısmen mümkün. Neden bunu kısmen olarak söylüyorum? Çünkü organik arıcılığın belirli ve keskin kuralları var. Bu kuralların içerisinde en önemli ikisini sağlamakta Türkiye'de hala sıkıntı çekiyoruz. Bunların bir tanesi arıların beslenmesinde ya organik balın kovana bırakılmasını şart koşuyor bu sistem ya da Organik şekerle hazırlanmış olan şeker şurgu beslemesine izin veriyor. Şimdi ülkemizde organik şeker üretimi halen söz konusu değil. Hmm. Yani yapılmıyor. Dolayısıyla bu konuda aracımızın ciddi bir sıkıntısı var. E, organik şeker olmadığı için beslemeyi yapamıyor. Beslemeyi yapamadığı zaman da organik balı arıyla paylaşmak durumunda kalıyor. E, zaten bin zahmetle yaptığı arıcılık sisteminde e, son derece zor ürettiği ürünü arıyla büyük ölçüde paylaşmak zorunda kalmak onun e, karlılığını da azaltan bir durum. Dolayısıyla arıcıların bir kısmı bir heves organik arıcılık için e, girişimde bulunup bu işe başlasa da e, kârlı olmadığını düşünerek ya da e, ürettiği balın fiyatının e, konvansiyonel üretilen baldan fiyat farkı açısından yeterli e, yükseklikte olmadığını düşünerek bu işten vazgeçiyor. Dolayısıyla ülkemizde organik arıcılık bizim hedeflediğimiz hızda e, gelişmiyor ne yazık ki. Belirli bir pazarı var. E, kısmen bunu üreten e, arıcılarımız var. E, onlar da sertifika kuruluşlarının e, biraz daha bu konudaki esneklikleri, e, ile varlıklarını sürdürebiliyorlar bir diğer önemli konu da organik petek üretimi gerçekten arılara verdiğimiz peteğin mutlaka organik olması gerekli ve tabi bunun da sağlanması oldukça zor e, o nedenle e, bu iki konu ülkemizde e, organik arıcılığın e, sınırlandırıcı etmenleri olarak ifade edilebilir Evet. E, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz nasıl NASA'da ekolojik yaşam programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölüm Başkanı Banu Yücel ile arıları konuşuyoruz ve Türkiye'de arıcılığı. Hocam son yıllarda yapılan araştırmalarda dünya genelinde bakıldığı zaman arıların sayısı giderek azalıyor... Türkiye için bakıldığı zaman henüz böyle bir sıkıntı yok. Ancak Türkiye'de var olan kovanlardan elde edilen balın miktarında azalma var ve verim düşüyor. Ee, Türkiye'de biz neyi yanlış yapıyoruz ki bu sonuçla karşılaşıyoruz? Evet çok önemli bir konu gerçekten. Bir kere her şeyden önce eğitim burada çok önemli bir unsur. Arıcılarımızın yeni gelişmelere açık olması gerekiyor yani geleneksel e, usullerle yapılan arıcılık bir yere kadar bizi taşıyor. Evet verim sağlıyor ama artık e, kaçınılmaz bir gerçek ki modern arıcılıkta da modern teknikleri kullanarak Dolayısıyla arıcılarımızın bu konuda yeni gelişmelere açık olması çok önemli. Bir diğer unsur bu aldıkları eğitimde en çok vurguladığımız şey ki biz mesela Ege Üniversitesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir projesiydi. Yaklaşık 3 yıla yakın süre İzmir'in hemen her köyünde, beldesinde giderek arıcılık eğitimleri verdik. Gerek ee, halen arıcı olanlara, gerekse arıcı olmak isteyenlere bu eğitimleri verdik ee, ve e, belediyenin desteğiyle de e, arın kovan dağıtıldı bu kişilere. 3 yıllık takip sonucunda da bunların birçoğunun arıcı kimliğine büründüğünü, hatta bazılarının birliklere üye olduğunu dolayısıyla artık profesyonel arıcılığa geçtiğini gördük. Bu bizim için sevindiriciydi. Eğitimlerde tabii en çok vurguladığımız noktalardan bir tanesi de kullanılan ana arının niteliği. Arının niteliği. Bizim arıcılarımız farklı bölgelerdeki arılarla çalışmayı genellikle seviyorlar ama Arı kendi ekotipi içerisinde ancak en yüksek verimi gösterebiliyor. Mesela İzmir yöresindeki e, İzmir ekotipi arıyla çalışmak yerine kalkıp da Kafkas e, arısıyla e, işte getirilmiş, Kars'tan getirilmiş, Ardahan'dan getirilmiş bir Kafkas arısıyla çalışmak verimli olmayacaktır. Çünkü İzmir'in ekolojik koşulları farklı, Kars yöresinin farklı. Dolayısıyla bu iki bölgedeki değişik arılar çok uzun yıllar boyunca o yöreye, o ekosisteme uyum sağlamış olan arılar. Dolayısıyla onların bu genetik yapılarına sadık kalarak, onları kullanarak biz verimi iyileştirmeyi hedeflemeliyiz. Bunun dışında göçer arıcılığı bölgeler içerisinde sınırlandırmak çok önemli. Çünkü arı kendi refaha açısından da çok hızlı strese girebilen bir canlı. O nedenle arıyı çok uzun kilometrelerce dolaştırmak yerine 200 kilometre sınırında kalarak kendi yöresinde dolaştırmak hem arının kendi ekosistemindeki ekotipinin bozulmamasını sağlayacak. Hem arıyı çok fazla strese sokmayacak ki ülkemizde göçer arıcılık nedeniyle bu tür sıkıntıların fazla olduğunu görüyoruz. Hem de hastalık ve zararlıların bölgeden bölgeye taşınmadığı daha korunaklı bir e, sistemin içerisinde kalacağını söyleyebiliriz. Bu bir avantaj. Bunlara dikkat etmek çok önemli. Bunun dışında besleme... Sadece ilkbahar ya da sonbaharda ana arıyı ya da koloniyi şerbetle besleme şeklinde olmaz. Şimdi tüketicilerde de şöyle bir yanlış kanı var. Balı aldıkları zaman ya bu arı şekerle beslenmiş, bu balda şeker olabilir mi kaygısı var. Aslında normalde biz arıları nektar akımı olmadığı zaman, yani kolonide bal olmadığı zaman sadece arının fizyolojik ihtiyaçlarını, kendi gidermesi için besliyoruz dolayısıyla e, nektar akımı başlamadan 2 hafta önce de bu beslemeyi kesiyoruz yani hiçbir şekilde bu bala yansımıyor o nedenle e, bu beslemeyi biz yapmak zorundayız e, bunu da söyleyelim ama yaptığımız beslemede sadece şerbet beslemesi değil mesela e, sofra şekerinden yapılan şerbet çok önemli bu şerbeti inverte edebilmek çok önemli her şeyden önce. Dolayısıyla e, bu hazırladığımız şerbetin içerisine bir miktar limon suyu e, sıkıyoruz. Yaklaşık yarım e, limon suyu kadar. Yani yaklaşık olarak e, şöyle söyleyelim. E, 50 litre hazırladığınız bir şeker şerbetinin içerisine 2'ye 1 oranında 2 şeker bir e, su şeklinde içerisine biraz limon sıkarak hatta bizim önerimiz arıcılarımıza içine yaklaşık Kişer bardakta kekik e, suyu e, ilave etmeleri ya da papatya e, çayı ilave etmeleri. Bunun tabii kekik e, çayı ya da papatya çayının özellikle arının sindirim sistemini rahatlatıcı e, özelliği var ve temizleyici özelliği var. E, bu nedenle ilkbaharda mesela bu tür arıların nosemaya daha az yakalandığını görüyoruz. Buna dikkat etmek gerekli. Ana arıyı mutlaka iki üretim sezonu sonunda kolonide değiştirmek gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Ee, özellikle e, kolonilerde sonbahar döneminde ana arıyı değiştirmek çok önemli çünkü kışa girişte e, koloninin son derece güçlü bir kuluçkayla kışı geçirmesi, ilkbahara güçlü arılarla çıkmasını çok önemsiyoruz. Bu arada koloniyi geliştirme amacıyla sadece teşvik beslemesini şurupla sınırlı tutmuyoruz. Mutlaka ana arının yumurtlamasını sağlamak için e, biz e, polen keki hazırlıyoruz. Ama polen kekinin içine hiçbir zaman şekeri katmıyoruz. Şeker katmıyoruz ki... E, bunun tabii doğru bir yaklaşımı var her şeyden önce. Polenin içerisine şeker kattığımızda bunun arıların sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi meydana geliyor. Özellikle bağırsak tıkanmalarına sebep olabiliyor. O nedenle polen beslemesi olmazsa ana arının yumurtlamasını beklemek mümkün değil. Yani bu tür hususlara dikkat ederek gerçekten koloninin sağlıklı gelişimini izlemek mümkün sentetik kimyasal ilaç kullanmaksızın mücadele ediyoruz. Çünkü sentetik kimyasal ilaçlar gerçekten arının bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Çünkü dünyada arı hastalığı ve zararlısı için gelişmiş tek bir ilaç bile yoktur. Biz bunları hep doğal yöntemlerle aşmaya çalışıyoruz. Özellikle baroar mücadelesinde mümkün olduğu kadar yeşil çay ağacı yağı nim denilen ya da biberiye, defne, kekik gibi ya da kekik e, gibi doğal maddeleri lavantayı, ceviz yaprağını kullanıyoruz. E, hastalıklara karşı özellikle normaya karşı yine limon özü yağı, melisa yağı gibi yağları e, dezenfektan etkisinden faydalanan kekikten faydalanıyoruz. E, bu tür şeylerle e, özellikle hastalık ve zararlarla mücadeleyi öneriyoruz. E, Hocam, Genel e... bakım e, beslemeyi doğru yaptığınız zaman Arı mutlaka sağlıklı ve güçlü bir koloni ile zaten hastalığa ve zararlıya karşı mukavim hale gelmiş oluyor. Hocam o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani arı sadece bal yapmak için yok. Arı ekosistemin en önemli halkası. Aynen öyle. Ve aslında öyle. tüm bu arıcılık yöntemlerinde temelde esas alınması gereken ilke arı odaklı arıcılık. evet. Evet, çok ee, doğru. Yani arının gönlünü hoş tuttuğumuz zaman aslında diğer istenilenler e, otomatikmen e, çok düzgün bir şekilde işliyor. E, evet. o, o zaman e, arıların ve Türkiye'nin geleceği için ne şekilde arıcılık yapmak dediğimizde sorunun cevabı ara odaklı arıcılık. Evet, arının refahını sağlamazsak, e, onunla doğru bir şekilde arı ürünlerini paylaşmazsak e, bizim de bu işten... Kârlı ve mutlu bir şekilde çıkmamız mümkün değil. İşin özü bu. Çok güzel. Peki Ege Üniversitesi olarak bu konuda yaptığınız faaliyetlere dahil olabilmek için ne yapmak gerekiyor? Siz mi ulaşıyorsunuz üreticilere yoksa üreticiler bir şekilde, arı üreticileri bir şekilde size iletişim mi kuruyorlar? Şöyle, zaten mümkün olduğu kadar biz hep sahadayız. Yani arıcılarla beraberiz. Onların sorunlarını iyi biliyoruz. Ve kendileri mutlaka bir şekilde bize ulaşıyorlar. Yine de bu konuda soru sormak isteyen ya da kafasına arıcılıkla ilgili herhangi bir fikir gelen arıcılık yapmak isteyen kişiler varsa bize mail yoluyla da ulaşabilirler. E, mutlaka biz onlara hem eğitim e, hem de e, öğretim konusunda destek e, oluruz. Yön gösterme konusunda destek oluruz. Bilgilerimizi paylaşırız biz buna açız. Ege Üniversitesi'nde e, bağlı.yücel.ege.edu.tr e-mail adresini eğer sormak istedikleri sorular varsa sorularını yöneltirler ve biz de onlara yardımcı olmaya çalışırız. E, hocam çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için verdiğiniz değerli teşekkür ederim. bilgiler için. E, ben son kez bir mesaj verdim istiyorum. E, azı gerçekten hayatımıza mutlaka ...katmamız gereken çok özel bir canlı. Çünkü arı... E, ...sadece... E, ...arı ürünleriyle değil... ...kendi varlığıyla bize bile... E, ...bizim hayatımıza çok olumlu etkileri... ...olan bir canlı. Çok önemli... ...bir sosyal böcek. Dolayısıyla... ...mümkün olduğu kadar arıyı... ...hayatımıza entegre etmeliyiz. E, arıdan korkmamak lazım. Arıyı... ...sevmek lazım. Ama tabii ki... ...tekinli de olmak lazım bu konuda. Tebbiri de bırakmamak lazım. Hayatımıza arı ürünlerini sokmak lazım. Sadece bal değil, polen, arı sütü, apilanil, e, propolis gibi çok değerli arı ürünlerini de e, mutlaka bir doktor ya da e, bu konu üzerindeki uzman kişilerin e, yönlendirmeleriyle hayatımıza adapte etmek lazım. Ben bu fırsatı verdiğiniz için sizleri de çok teşekkür ediyorum. Programımıza Benim konuk olduğunuz için biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. E, Saygılarımla sevgilerimiz sunuyoruz. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölüm Başkanı Banu Yücel ile arı odaklı arıcılığı konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam.